razı olacağı amelleri işlemeyi ve cennete girmeyi nasip etsin. Hem bizleri hem neslimizi tevhid yolundan ayırmasın. Kimi yüzlerin ağrıp, kimi yüzlerin kararacağı yerde Allah Azze ve Celle yüzü aydınlık olanlardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala insanları toplayıp Hesaba çektiğinde, ayrı olarak bizleri hesaba çektiğinde, sen insanların içinde farklı, yalnız kaldığında farklı amel edenlerdendin. İnsanlardan utanır, benden utanmazdın. İnsanların senin bu günahını gördüğünde seni ayıplarlardı ama benim ayıplamamdan korkmazdın diyenlerden eylemez Amin. O duruma düşenlerden bizleri eylemesin. Amin. Müminlerle arkadaşlık yapan, samimi olan, müminlerin kadri kıymetini bilen samimi insanlardan eylesin. Kardeşliğini, itikadını pamuk ipliğine bağlayanlardan eylemesin. Amin. Evet. Bugünkü dersimiz yine namazın şekline eee devam edeceğiz. İlmihal derslerindeyiz biliyorsunuz. Ve dinimizin beş temel esasından bir tanesi namaz. Namaz olmadığını Müslüman'ın da atmıyor. Olmuyor. Evet. Bugün kardeşlerim gele gele ne yaptık? Namazın şekline geldik. Bununla alakalı bir rivayet var. Sahabenin çokça olduğu bir ortamda bir tanesi kalkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını size ne yapayım, öğreteyim diyor. Bunu bütün hemen hemen sünnen kitapları alır. Hatta Hanefi mezhebinin İslam fıkhı ve ansiklopedisi diye bir kitabı var. Namaz babını açarsanız hemen başında Allah Resulü'nün namaz kılışını tarif eden bu rivayet orada da ne yaparsınız? Görürsünüz ama orada ne yapmışlar? Hani mimar odayı çizerken burası salon olsun, burası misafir odası olsun, şurası yatak odası olsun kesiminde onlar parçalanmışlar. Ve demişler ki bak bu el kaldırma işte Hanefi meselinde şöyledir, Şafi de böyledir, Maliki de böyledir, Hanber de böyledir diye hep parçalayarak gitmişler. Ve hadisten hepsini yaptığı da doğrudur tipinde yazarak gitmişler, hükmünü düşürmüşler. Ama ne hikmettir? namaz babında hem de iki ayrı bölümde de tam metniyle bunu ne yapmışlar? Koymuşlar. Allah kendisine razı olsun sahabe namazı tarif ederken ki 20 tane de sahabe de orada hazır bulunuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza kalktığında, kıbleye doğru döndüğünde, ellerini kulakları üstüne kadar veyahut kulakları hizasına kadar ne yapardı? Kaldırıldı. Sonra elini göğsünün üzerine ne yapardı? Bağlardı diyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüküye gitmek istediğinde ellerini ne yapar? Omuzları hizasına kadar kaldırır. Sonra tekrar rüküye gider. Rüküden kalktığında yine ellerini omuzları hizasına kadar ne yapardı? Kaldırırdı diyor. İşte secdeye giderken böyle, secdeden kalkarken böyle hevelrik oturduğunu, ayağını yatırdığını, komple ne yapıyor şeklini olduğu gibi anlatıyorum. Şimdi hadislerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazında elbette ki gelen rivayetlerde farklılıklar, çok çadır. Ve bazen baktığınızda saflara, bizim meclisimizde yok ama mesela hacca giden, ümrüye giden insanlara baktığımızda çok çeşitli namaz şekillerinin olduğunu ne yaparsınız görürsünüz. Hani yaşamış olduğumuz toplumda e, belki başkent olmasa sebebiyle biraz çeşitlilik vardır ama çok değil. Şimdi hakikaten Allah Resulü'nün İsrââtı ve Sülâmin namazında çeşitlilik var mıdır? İsteyen istediği gibi namazı kılabilir mi? Şekillerini istediği gibi yapabilir mi? Buna bir bakmak lazım. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu namazı bizlere kendi kafasından, kendi nefsinden ne yapmamıştır? Öğretmemiştir. İki defa Cibril'in kendisine imamlık yaptığını, üç gün Cibril'in kendisine talim ettirdiğini ve üç günden sonra gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız diyerek tek birden selama kadar namazı bize ne yapmıştır? Öğretmiştir. Şimdi namazda Biraz sonra bölüm bölüm gireceğim. Kıraatlı şeydi. Bazı yerlerde gelen rivayetlerde çeşitlilik vardır. Mesela el kaldırmada sıkıntı yoktur. Nereye kadar? Allah Resulü şurada kaldırdı, kaldırdı, kaldırırdı. Kaldırır, i̇ki secde arasında el ne yapmazdı? Kaldırmazdı. Kaldırmazdı ifadesine baktığımızda Abdullah İbn Ömer. Ebu Davut'a gidiyorsun. İbn Abbas'a sahabeyimden bir tanesi geliyor, diyor ki Ben diyor falanı gördüm, yani Abdullah bin Zübeyir'i namazı çok değişik kılıyordu. Nasıl kılıyor? Secdede de iki elini yüzüne doğru kaldırıp indiriyordu. Yani Abdullah İbni ne diyordu? Kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. kaldırdı. İki seyir arasında ne yapmazdı? Kaldırmaz. Şimdi kaldıran sahabe var mı? Varmış. Gelip kime soruyor İbn Abbas'a soruyor. İbn Abbas diyor ki Allah Kerim Selametesiz. Allah Resulünün Ali İstelaatı namazını kılmak istiyorsa Abdullah Efendi Bey'ini namazını kıl. Çünkü o Peygamber'in namazını hiç ne yapmadı, değiştirmedi. Bırakan bıraktı, yapan yaptı diyor. Şimdi bırakan bıraktı. Niye bıraktı? Bu soruyu bizim sorma hakkımız yok biz doğruyu almak zorundayız. İbn Abbas'a neden sorma ihtiyacı hissetti? Bunu sorgulayabilirsiniz. İbn Abbas'ın son dönemi kardeşlerin hem gözleri ama hem de ayakları artık tutmuyor. Yere oturarak ne yapıyordu? İma ile namaz kılıyordu. İma ile namaz kılan bir insanın namazını anlamanız mümkün değildir. Yani peygamberin namazını anlamanız mümkün değil. Onun için de adam ne yapıyor? Şaşırıyor. Demek ki Abdullah İbni Zübeyl ve her zaman görmediği için meclisinde onu görünce ne yapıyor? sorma ihtiyacı hissediyor. Demek ki müşkülatın olduğu bir bölüm bununla ne yapılıyor? Hallediyor. Yine i̇bn Mace'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam her tekbirde ellerini omuzdan kadar ne yapardı? Kaldırırdı diyor. Bazı arkadaşlar yani kitap Sünnetten amel ettiğini söyleyen bazı arkadaşlar elleri kaldırır kaldırır iki secde arasında veyahut secdiye giderken kaldırmazlar. Bunlar büyük hata içindedirler. Yaptıkları yanlıştır. Şekalbani bile kaldırmazdı diye kitabında naklettiği halde kendisi dönmüştür. Fıkıh sünnenin e, kahire baskılı bir baskısının dipnotunda biz de kanaat ederiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her tek bir kaldırmıştır diyerek döndüğünü orada ne yapmıştır? Belirtmiştir. Ama yazmış olduğu namaz kitabı belki 35-40 sene önceki namaz, tercüme edilerek hep aynı kitap ne yapılıyor? Servis edildiği için de dönüp dönmediği de ne yapılıyor Zikredilmiyor. E toplumda da fiyasada da bu kitap yaygın olduğu için orada da iki seyir arasında el kaldırmazdı. Veyahut onun hakim olduğu ki Şekalbani biliyorsunuz büyük bir alimdir. Allah kendisine rahmet etsin. Onun e, ilminin yayıldığı, talebelerinin yayıldığı yere de tabi görsel olarak ne yapmıştır? Bu yayılmıştır ama e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her tekbirde ellerini ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Onun dışında kaldırmaz ifadesi olan Abdullah İbni Ömer'in Bukhari Hüsisi bir cüz yazmış. Refulye değil diye damadın Allah kendisinden razı olsun talebeyken bunu tercüme etti. Refulyedeyim diye veya el kaldırma diye. Orada Abdullah İbni Ömer'in iki secde arasında el kaldırmayanlara çakıl taşı atarak anasız kalıcını kalatacak. Ellerini kaldırsana diye de rivayetleri nedir? Mevcuttur. Ve Sika'dan gelen ziyadelik mahbur olmuştur. Allah Resulü her rükünde yani kıyamda giderken, gelirken, secdede, secdeden kalkarken her seferinde evlerinde ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Birincisi bu. İkincisi ise kitap sünnetle namel eden insanların namaz şeklinde en çok müşkülat olan meselelerden bir tanesi de Allah kendisine rahmet etsin Şakalbani'nin namaz kitabında Rukudan sonra elleri göğüs üzerine bağlama meselesine bir bidat olarak zikretmesinden kaynaklanan selef arasında bir müşkülat vardır. Bu müşkülatta şöyle gidermek mümkün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamda ellerini nereye koyuyor? Biz peygamberler topluluğu sağ el, sol el üzerine ve göğüs üzerine koymakla ne yaptık? Emrolunduk. Bunun dışında bir yere eller ne yapmaz? Konmaz. Şimdi Şakal Bahane diyor ki Allah Resulünden rüküden sonra elleri göğsünü üzerine koyduğuna dair bir rivayet gelmediği için bu bidaktır diyor. Şimdi biz de şeyha diyoruz ki Allah kendisine rahmet etsin. Peygamberin namazda her hareketi gelmiş mi bize? Gelmiş. Eksik olan bir taraf yok. Peki rüküden kalkınca ellerini Allah Resulü vermiş, bırakmış bir tane ifade gerekmiyor mu? Değilse o zaman şeyhin kendisi bunu inkar ederek kendisinin bidatçı duruma düştüğünü görüyoruz. Yani Allah kendisine rahmet etsin. Ha, bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum. Ama şeyh burada ne yapmıştır? Hata etmiştir. Çünkü kıyam hali Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın tamamen bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Rüküden sonraki durduğu hali de Allah Resulü'nün nedir? Kıyamdır ve kıyamda da elini ne yapmıştır? Göğsünün üzerine koymuştur. Ama bunun kardeşliği veya şunu bunu zedeleyecek bir meselenin olmaması gerekir. Fakat Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı budur. Rüküden sonra el bağlayana bidatçı diyen bir insanı kendisi ne yapar? Bidat işlemiş olur. Çünkü sünneti yerine getirmediği için. Çünkü bir şeye bidat diyebilmen için ne getirmen gerekiyor? Delil. Delil yoksa o zaman o sözü söyleyen insanın kendisi söylediği şeyin konumuna ne yapar? Düşer. Ama biz şehir hayırda gördüğümüz için kendisinin bir iştihat yaptığını ve bunda da hata ettiğini ve bunun da kendisine inşallah hayır kazandırdığı inancındayız. Ama doğru olan nedir? Budur kardeşlerim. O yüzden onun dışında kitap sünnetle alakalı yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazında bir ihtilaf, kitap amel eden insanların içinde faiş ön plana çıkan nedir? yoktur. Başka ne vardır? Parmak işaretinde bazı müşkün gelmiştir. Bazıları şöyle kaldırmıştır. Bazıları işte şöyle hafif indirmiştir. Ama Hadis şerif ne diyor? Geleceğiz birazdan. Allahü Cüvan İstanatü Reslanan Parmağını 53 yapardı. Yani bakın şöyle Arapça 3 işareti. Şunu da yuvarlarda 5, 53 yapar, Parmağını oynatır. Gözünü ise Parmağından ayırmaz. Ne yapardı bunun şeytana demir bir kamçı olduğunu ne yapardı zikrederdi. Şu bakın namazda rüküdeyken, şey, kıyamdayken nereye bakıyorsun? Seyde mahaline. Rüküdeyken sağ sulan bakıyor. Yok gene seyde mahaline. Yani bir açık yer kalıyor neresi? Teşerite oturduğunda. İşte orada da parnağından gözünü ne yapma? Ayırt etme. Çünkü bu ne yapıyor? Şeytana demir bir kamçıdır diyor. ve Bu da bu hadis-i şerifte ne yapıyor? Bütün ihtilafları, bütün diğer şeylerin hepsini ne yapıyor? Götürüveriyor. 53 yapacağım, parnağını oynatacağım. Gözünü de bundan ne yapmayacağım? Ayırt etmeyeceğim. Tevellük meselesinde ise kardeşlerim bazıları ihtilaf etmişlerdir. Her oturuşu tevellük olarak oturan arkadaşlarınızı görmüşsünüzdür. Görmediyseniz görebilirsiniz. Var yani, bazı yapanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört rekatlık bir namaz kıldığında birinci oturuşta sol ayağını yere yatırmış, sol kalçasını üzerine koymuş, sağ ayağını ne yapmıştır? Dikmiştir. Selam oturuşundaysa ne yapmıştır? Sol kalçasını yere koymuş, sol ayağını sağ ayağının yanından şöyle ne yapmıştır? altında teverrik oturmuştur. Yani bu kadınların oturuşu var ya, onun gibi. Bu nedir? Sünnet olan budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Yapmıştır. Namazda bunda bazı müşkülata düşen insanlar olmuştur. Ee, buna da dikkat edelim. Yine namazdaki önce ihtilafları bahsedeyim de aklınıza daha iyi kalsın. Ee, cemaatle kılınan namazlarda da kardeşlerim rüküye yetişenin namaza yetiştiğini söyleyenler olmuştur. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı kaçıranın namazının olmadığını yani rükü e, birinci rekatı ne yaptı? O rekatı kaçırdığını söylemiştir. Bir rekatı yakalayabilmek için en asgari imamla Fatiha'yı ne yapmanız? Okumanız gerekmektedir. Ama gelen rivayette Ebu Bekir Ebu Betra e, camiye giriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rükü'de hemen Allah-u Ekber deyip Rükü'ye giderek yürüyerek ne yapıyor? Safa geliyor ve namazı tamamlıyor. Namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hırsını artırsın fakat bir daha böyle ne yapma? Yapma demiştir. Bu rivayeti gördüğü halde bazı kesimler Demek ki cemaate geldiğinde imamla birlikte ruku ettiğinde e, o rekata yetişmişsindir diye fetva vermişlerdir. Hayır yetişilmemiştir. Rekata yetişebilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur. Namazı güdüktür. Güdüktür. Güdüktür demiştir. Bir rekata yetişebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Fatiha'yı okumanız gerekiyor. Evet. Bunlar ihtilaflarsız. Bir şey sorabilir miyim hocam? Ee, ben imaç da duyuyorum. İmaç cevabıcının Evet. Ee, o yüzden şey dedim böyle böyle. Ne yapayım? Fatiha sözünü okumamız lazım mı? Harz namazını da yani evet. e, imam ağzına dönünce okumaman lazım. Hani evet yani neye kıyas yapar. Kur'an yani, okunurken yani. susun ki rahmet olunarsanız evet. ayetini getirirler. Ebu Hanife mi demiştir, dememiştir, bilirsin. Evet. Hanefi mezhebidir. Evet. İmamın arkasında Fatih'e okunmaz derler. Evet. Şimdi efendim, bu ayet. Da, şey yani. Bilmiyordur da ayet, ayetten kıyas ederler. Evet. Arap suresinin 204. ayetinde Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasınız ayetiyle Kıyas etmişlerdir. Halbuki Allah Resulunun Islahatı ves net rivayetler vardır. Fatihayı okuyun. İmam sesli doksa, siz hafir, hafif hafif doksa, yani içinden doksa, siz içinizden okuyun. Fatihayı okumayan namazı yoktur demiştir. Ama Hanefi mezhebinde ilmi hallerinde de yazar. İşte bir imamın arkasında namaz kılarken fatihayı okuyacak kadar durursun. Eğer imam seferi ise, iki de selam verirse, muhkim ne yapacak? 3'e 4'e kalktığında Fatih'e okuyacak mı? El cevap, Fatih'e okuyacak kadar ayakta durur, sonra rükû ve seyde yapardır. Fatih'e yine okutmalıdır. Evet. Evet, namazın şekline geldiğimizde Ebu ile şöyle anlatıyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığın zaman en güzel şekilde abdest al, sonra kıbleye yönel, tekbir al, sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku, sonra rükûye eğil, Rükü de tam mutmain ol. Sonra doğru ve tam diktur. Sonra secdeye git. Ve secdede tam mutmain ol. Sonra doğrul. Tam mutmain olarak otur. Sonra tekrar secdeye git. Ve secdede tam mutmain ol. Sonra bütün namazında bunu yap. Evet. Kardeşlerim burada Buhari'de, Müslüm'de gelen bir rivayette daha. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide geliyor. Birisi namazını kılıp gelip selam veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor. Git namaz kıl da gel. Adam tekrar namaz kılıyor, geliyor, selam veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor. Git namaz kıl da gel. Üç ya da dörtten sonra adam diyor ki benim elimden bundan başkası ne yapmaz? Gelmez. Ebu Hureyre'nin naklettiği bu rivayette olduğu gibi sen kıyama durduğunda bütün azaları oturana kadar ne yap? Kıyamda dur. gittiğinde bütün azaların oturana kadar kalktığında bütün azaların durana kadar. Yani bütün rükunları ne yap? Tam yap. Eğer sen bu namaz kıldığın şekilde ölüp gitseydin Muhammed ümmetinden gayri bir ümmet üzerine ne yapardın? Ölürdün diyor. Bu da gösteriyor ki namazda tabili erkan dediğimiz şey fazlır. Bütün rükunları nedir? Müsaade olacak. Yani adam böyle mesela bizim Hacı Bayram'da çok çeşitli namaz var. Bizim kıblemiz bile Kabe gibidir, böyle yay gibidir. Cemaate durduğun zaman doğduğunuz kıble yok. Yani imam böyle Allahu Ekber'in de kalkmasıyla hop aşağı iniverir. Hani birinin civatalarını gevşedirsin veyahut arabanın tekerini böyle yaparsın da kriko iniverir. Adam tek ki imamdan önce aşağı iniverir. İşte bu şekilde namazı ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Namazdaki bütün hareketleri ne yapacak? Doğru olacak ve bütün azaların oturacak diyor. Evet. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, tekbir aldığında iftidah tekbirinin duasını yapardı. Yani Allahu Ekber deyip elini bağladığında burada ne vardır? Bir dua vardır. Bu duada çeşitlidir, tenevuvatları vardır. Hani ne okursunuz? Onun dışında da bazı dualar vardır. Onları ne yaparsınız? Okursunuz. Sonra ne vardır kıraatta? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıraatına hep nasıl başlardı sesli olarak? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. böyle mi başlardı? Besmele yok. Evet. Besmele'yi içinden alarak ne yapardı? Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra Amin diyerek ne yapar? Cemaat, camiyi inletirdi. Ve Allah Resulü Vesselam diyor ki sizin iki hasretiniz var. Buna diyor Yahudiler ne yapar? Çok haset eder. Bu bir aranızda yaydığınız şu selam var ya, o ikincisi de Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidi inletmeyin. Buna diyor Yahudiler ne yapar? Şey i̇lginç ya. Müslümanım diyor nerede yapıyorlar? Çok ilginç ya. Ha, onu anlayamıyorum. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatiha'dan sonra bir miktar sukut etmesi var kardeşler. Yani imamın Fatiha'yı okuduktan sonra hemen bir sureye, zamlı sureye veya Kur'an'dan ayetlere geçmediğini görüyoruz. Bir miktar nedir? Sukut ediyor. Sahada geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü sen Fatiha'dan sonra hani bir müddet duruyorsun. Ne okuyorsun diyor. Burada kardeşlerim biliyorsunuz imamın arkasında Fatiha okumak nedir? Şarttır. Okunması gerekiyor. okumayanın namazı nedir? Yoktur. İşte ister imamla birlikte oku, ister imamdan sonra bu arada oku. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu arayı ne atmıştır Bırakmıştır. Daha sonra da Kur'an'dan kolayına geleni okuyorsun. Ama sünnet olan şudur. Mesela iki rekat bir namaz kılıyorsan birinci rekattaki sure İkinciden ne artacak? Biraz fazla olacak veya eşit olacak. Buna anladın mı? Sünnet olan birincinin ikinciden üstü ya da eşit olması. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayet e, Ali diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Bir gün diyor Aleyhisselatü Vesselam iki diyor e, rekatta da Zilza suresini okudu. Bilmem diyor unuttu okudu bilmem kasten yaptı diyor. Yani ikisinde de aynı sureyi ne yapmış? Okumuş. Ama sünnet olan ya bu rivayetle ya fazla ya da eşit olacak. Yani ikinci rekat birincide ne yapmayacak? Fazla olmayacak. Evet. Kıraatı da Allah Resulü s.a.v'ın bu. Kıraatla alakalı söyleyeceklerimiz imam hata edebilir, takılabilir. Arkadaki ne yapacak? Önünü açacak, duracak. Yine takıldı, açacak, duracak. Burada imam nasıl isterse öyle ne yapabilir? Hareket edebilir. Kıraat hatalarından sevil seyidesi yani yanılma seviş yoktur. Yani sünnette gelen böyle bir ifade yok. İmamın önünü açarsın. Normal. İnsandır. Unutabilir. Takılabilir. Yanlışabilir. Bilen birisi harfeden açacak. O ister devam eder. İster ne yapar? Türkiye gidebilir. Fakat bundan dolayı sevil seyidesi ne yapmaz? Gerekmez. Ha, günümüzde bundan dolayı servis secdesi yapanlar var ama bildiklerinden yapmıyorlar. Fakat imam yapmışsa ya bizim itikadımızda hani bildiğimiz meselede servis secdesi yok. Ben yapmam diyemezsiniz. İmama uymuşsan, i̇mam uymuşsa, imam servis secdesi yapmışsa siz orada sırık kalmayacaksınız. Siz de servis secdesi yapmak zorundasınız. Evet. İmam hata yaptıysa kendisi ne yapar? Servis secdesi yapar. Siz de onunla yapacaksınız. Onun dışında rivayetlerde sahabenin bir tanesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü benim kafam çok kalın. Yani ben bir şey bilmiyorum kafamda almıyor. Nasıl namaz kılayım? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunları diyebiliyor musun? Evet. Sen bunları de, bunla yaz, bunlar kalktır. En az de hiçbir şey bilmeyen bir insan olabilir. Birine davet etmişsinizdir. Dinden hiçbir şey bilmeyebilir. Hakikaten kafası çok kalın, hiçbir şey almayabilir. İlk etapta bununla ne yapacak? Amel edecek. Hiçbir şey bilmeyen adam hemen namazla ne yapabilirsiniz? Başlatabilirsiniz. Subhanallah. Elhamdülillah. Allah'a ekber. Subhanallah. Elhamdülillah. Allah'a ekber. Bununla ne yapıyor? Bütün rükünleri yerime getirip onun namazı nedir? Mahbuldür. Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Evet kardeşlerim. Yine namazdan alakalı, kıraattan alakalı e, Arapçanın dışında kıraat olur mu? Olmaz. Çünkü din Arapça inmiştir. Kur'an Arapçadır. Dinimizin dili Arapçadır. Ve bununla gelmiştir. Her ne kadar anladığımız dile meal olarak tercüme edilse de peygamberin sözleri tercüme edilse de Arapça inen o mana tam manasıyla Arapçadaki olduğu gibi ne yapılamaz, verilemez. Eğer bunun yolu açılırsa millet Kur'an okumaz. Birisi diyor ki Nur diyor Kur'an'ın tercümanıdır. Hadi onu okurlar. Öbürü der ki işte bizim şeyhimizin verdi. İşte zaten Kur'an'ın tercümesidir. O da ne yapar? Ona başlar. Öbürü der ki ya bunun zahiri böyle ama batini böyle. O da başlar İmam-ı Rabbani mektubatlarını okumaya. Bu iş çığırından ne yapar? Çıkar. Kur'an'da e, Arapça'yı mesasebiyle Allah Resulü'nün İslam'da kıraatını ne yapmıştır? Arapça yapmıştır ama Allah kendisine rahmet etsin. Selman'ın Faiz'i biliyorsunuz İranlıdır. Kendisi İran fethedildiğinde oradakiler tanımışlar ve demişler ki biz Arapça bilmiyoruz. Yani i̇man ettik, namaz kılalım. Nasıl kılalım? Allah kendisine rahmet etsin. Hangi dilde konuşuyorsanız öyle kılabilirsiniz gibi onlara bir fetva vermesi. Bugün e, ya şer nursuz gibileri veyahut onun gibi yarım akıllıları e, Kur'an'ı istediğiniz dilde okuyabilerek işte Türkçe ibadet edebilirsiniz. İşte anladığınız hangi dilse Japonsanız Japon olarak Çinliyseniz Çinli olarak hani kendi dilinizde de namaz kılabilirsiniz fetvalarını almışlardır. Halbuki sahih, mütevatir hadisi almayan adamları gidip sahabenin sözünü ayet gibi ne yapıyorlar? Alıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Allah Selman'a rahmet etsin. Selman orada bir söz söylemiştir ama Selman peygamber değildir. değildir. hüccet de nedir? Değildir. O an için onların müşkülatını giderecek bir söz sarf etmiştir. O kadar konuşmuştur. Namazda ancak Kur'an'ın kıraatıyla ne yapılır? Kıraat edilir. Bunun dışında Kur'an'da kıraatta secde ayetleri vardır. Secde ayetleri geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları çeşitlidir. Hangisini yaparsanız haktır. Ya okuduğunda direkt ne yapmıştır? Secdeye gitmiştir, kalkmıştır, kıraatına devam etmiştir. Veyahut terk etmiştir. Yapmamıştır son da iade etmemiştir. Veyahut son selam seydesine getirmiştir. Orada üç seyde yapmıştır. Yani birini de ne yapmıştır? Tilavet seydesi olarak yapmıştır. Yani Allah Resulü ve Selam'ın şeyi çeşitlidir. Ama ilk zamanlarda İslam'ın ilk yıllarında secde ayetiyle alakalı ki Kur'an'da 14 yerde var biliyorsunuz. Bunlardan birisi geldiğinde direkt hemen secdeye ne yapmıştır? Gitmiştir ve gelmiştir. Ama günümüzde namazlarda biliyorsunuz hele Hanefi mezhebi derler ya sıra takibi. Kur'an'da on tane sure varmış gibi. İşte Fatiha'dan sonra Elham Tera'yı okudun işte. Ondan sonra ne yaparsın? Ancak tepete bulsun. Ondan sonra şu okursan bunu okursun diye. Halbuki böyle bir sıra takibi nedir? Yoktur. Kur'an'da yüz on dört tane ne vardır? Sure vardır. Sünnet olan Birinci rekatta fazla, ikinci rekatta onda nedir? Az ya da eşit olmasıdır. <gülüyor> Ama günümüzde sünnet uygulanmadığı için, hafızlar da çok az olduğu için secdaiyetleri pek ne yapmıyor? Dek gelmiyor. Ne Bu yüzden de buna belki yabancı kalabiliyorsunuz. Veya camilerde de şaşıranlar olur hasebiyle ki Merkez camilerde genelde hafızlar olur. Şaşıranlar olur hasebiyle. Onlar da zannedersem secde olan yerlerini yapmıyorlar? Gelmiyorlar, okumuyorlar. Evet. Kıraat'tan alakalı diyeceğim meselelerde bunlar kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'dan önce emuzu çekmiştir. Allah'a sığınmış. Sonra ne yapmıştır? Besmele çekmiştir. Kardeşlerim Fatiha'nın kaç ayet olduğunu biliyorsunuz değil mi? 6'ın 7 yedi mi? Yedir. Yedir. Besmele Fatiha'dan mı değil mi? Yedir. Yani ben size soru olarak sormuyorum ama bunu asıllarca partisan insanlar olmuş. Fatiha'dan demişler, değil demişler. Mesela Şafi mezhebi demiş? Fatiha'dandır. Ve besmele bir ayettir. Öyleyse e, kıraata başlandığında da Besmele ne yapılacak? açıktan okunacak denmiştir. Yani bu tartışmaların neticesinde birçok e, mesleki görüşler çıkmıştır. Ama biz bu tartışmalara girmiyoruz. Sünnetullah'a bakıyoruz. Fatiha'dan mıdır, değil midir? Girmiyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kralatına baktığımızda ben böyle bu bekirin arkasında kıldım, Ömer'in arkasında kıldım, onların hepsi yani Allah Resulü Allah Resulü arkasından namaz kıldım o e, Fatiha'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ebu Bekir'in arkasında kıldım aynı Ömer'in arkasında kıldım aynı onlar hiçbir zaman Besmele'ye açıktan ne yapmazlardı? Okumazlardı diyor. Bizim için bu sünnet nedir? Yeterlidir. Kıraat nedir? Açıktan. Kardeşlerim kıraat namazın ilk farz olduğunda beş vakit namazda beşinde de açıktan okululdu. Ama müşrikler e, gündüz vakitlerinde namaz kılarlarken duvarlara gelerek ki eskiden e, yapılara baktığımızda evlerin camları, pimapendi şuydu buydu yoktu. Açıktı. ve Duvarlar açık olunca müşteriler de gelip o açık yerlerden ne yapıyordu? Ayetleri gidiyorlardı ve alay ediyorlardı. İşte gündüz vaktine gelen namazlar hafi, gece vaktine gelen namazlar ne yaptı? Cehri devam etmiştir. İşte Öğle ve ikindi namazları içimizden okunur. Diğer namazlar nedir? Açıktandır. Bunu ferden evde kıldığınızda bile açıktan okumak zorundasınız. Sabahdı, akşamdı, yatsıydı, gece namazıydı. Kendiniz duyacak kadar kıraatınız nedir? Açıktan olması gerekiyor. Oraya geliyor. Bunlar beş vakit namazla alakalı nedir? Hükümlerdir. Onun dışında bir cenaze namazını Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas ne yapmıştır? Açıktan okuyarak kıldırmıştır. Demiştir ki sizler cenaze namazını kılarken Fatiha'yı okunuyorsunuz. Sırf bu sünneti öğretmek için bunu açıktan okuyorum demiştir. İlk tekbirde ne okunmuştur? Fatiha. Fatiha. Sonra Allahu Ekber demiş salli barik. Sonra Allahu Ekber demiş meyyit'e dua. Sonra Allahu Ekber demiş ve sana atmıştır. Selam vermiştir. Sırf diyor bu sünneti öğretmek için bundan da görüyoruz ki cenaze namazı neymiş? bir namaz yani içinden. Ama cumaydı, bayram namazıydı veyahut kusuf namazıydı. Bunlar nedir? Açıktan kıraatı olan namazlardır kardeşlerim. Evet. Burayla alakalı sormak istediğiniz varsa buyurun. cenaze namazı kalırken yani Fatih Göre, Niye? Namazın başında okuma mı diyorlar? Yok. İmam okumamış olabilir. Sen cenaze namazı kıldığında adam Allah'a ekber demiyor mu? Fatiha'yı okuyacaksın. Sonra Allah'a ekber demiyor mu? <gülüyor> bari okuyacaksın. Sonra yine Allah'a ekber diyor. Meyisi dua için. Sonra yine Allah'a ekber diyor, İslam Selam Bu kadar. O okumayabilirsin. Ama sen ne yapacaksın? Okuyacaksın. Bir, bir şey yok değil mi? Tekbiri çoğaltma var. Bu tekbirin her çoğaltılması meyit'e duadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dört tekbirde, beş tekbirde, altı tekbirde, yedi tekbirde kıldığı var. Ben rivayetleri şöyle bir topladım. Neden böyle yediye kadar çıkıyor diye. Baktığım hep cenaze sayısı fazlalaşıyor. Meyit'e dua. Her tekbirde meyhite ne atmıştı, Dua etmiştir. Ama ilk sırası üçü hep aynı kalmıştır. Fatiha, Salli barik meyite duvar. Ondan sonrası selamdır. olsun. Fatiha süresinden sonra süreyi şaşırdım takdirde yeni süreye başlama mümkün değil o sıra Fatiha'yı oku da. Ne yaparsan yap. Sadece Fatiha'yla da kılabilirsin. Çünkü Fatiha okumayan namazı Yok. yoktur. Fatiha'yı oku. Ne yaparsan yap. Onun dışında. Evet. Kardeşlerim, e, iftihah tekbirinin duası sadece subhanakallahümme değildir. E, onun dışında birçok dua vardır. İnşallah hepsini ezberlersiniz. Allah ilminizi, gayretinizi artırsın. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamdaki hali bu. Allahu Ekber deyip rüküye gittiğinde ne yapıyor? Orada Rabbını zikrediyor. Bu zikir çeşitleri de nedir? Değişiktir. Sübhane Rabbi el-Azim dediği gibi subbuhun, guttusun, melaiketi ve ruhu gibi birçok tenevvatlar var. Yani oradaki zikirleri ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Onun dışında 1, 3, 5, 7, 9, 11 yani tek şekilde zikri ne yapabiliyorsunuz? biliyorsunuz. Ve rüküden kalkarken ne diyoruz? Semallahü lümen <gülüyor> hamide, Rabbena ve lekel ham. Bu da nedir? Ruküden kalktığımızda söyleyeceğimiz sözlerdir. Sonra kıyamda böyle oturduktan sonra ne yapıyor? Allahu ekber diyor. Önce eller sonra dilde secdeye gidiyorsunuz. Yani önce diz sonra el değil. Veyahut bazıları ayakları şey yapıyor. Böyle deve çöküşü gibi çökenler var. Hanefi Meslebi'nin eski alimleri bunu yaparlar. Böyle ayakları rüküde birleştirirler. Sonra secdeye giderken önce sağ dizini sonra sol dizini getirirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce elleri sonra dizleri ne yapmıştır? E, secdeye gitmiştir. Secde ne diyor bu sefer? Subhan-ı Rabbiyel rüküde diyor. Secde de ne diyor? subhan <gülüyor> Rabbiyel ala diyor veyahut orada da bir sürü değişik zikirler vardır. Yine Allahu Ekber deyip elini kaldırarak iki sayıda arasından doğruluyor. Burada da bir miktar ne atıyor? Duruyor. Hemen ne yapmıyor, Gitmiyor. Rabben afirlı gibi yani <gülüyor> Ya Rabbi beni affet gibi ne yapıyor? E, dua ediyor. Yine tekrar Allahu Ekber diyor. Yine Rabbini zikrediyor. Sonra Allahu Ekber deyip e, secdeden kalktığında hafif oturarak aynen diyor bir kadının hamur yoğurduğu gibi elini yumruk yaparak yere basarak ne yapıyor? Ayağa kalkıp elini göğüs üzerinde nedir? Bağlama vardır. Bir rektatlık namaz nedir? Böyledir. Yani Allahu Ekber deyip el bağlanıyor. Sonra Allahu Ekber deyip rüküye gidiliyor. Rüküden semallahu lumenhamide rabbena ve leker hamd diyoruz. Sonra allah Ekber deyip secdeye gidiyor. Secdeden allah Ekber deyip kalıyor. Sonra allah Ekber deyip secdiye gidiyor. Sonra allah Ekber deyip kalkıyor. Elini yere basıp elini ne yapıyor? İkinci rekata bağlıyor. Evet. Burada bir rekatlık namazı Allah-u Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle. Kusuf ve husus husus Kusuf namazındaki değişiklik neydi? Orada da namaz bir rekatı olduğu gibi aynı Sadece kıraat ve rükuysu fazla. Yani rükuya gidiyor, kalkıyor, fatiha zamlı surü. gidiyor, kalkıyor, fatiha zamlı surü. Anladınız mı? Evet. Tabii. Aynı frekans. Evet. evet. <gülüyor> Üç ya da dört kere, bir rekatta. Sadece ruku ve kıraat fazla kardeşler. Güneş ve ay tutulma namazı. Bu dört olacak Üçte var, dörtte var, beşte var. Hangisini yaparsan o imamın silahiyetinde artık. İki rekat kılınıyor. Ondan sonra neyi var? Hutbesi var. Kusuf husus namazının değişikliği nedir? Budur. Bayram namazını da ekleyelim buna. Bayram namazındaki değişiklik de neydi? Birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş boş tekbir alma. Birinci rekatta neredeydi? İftah tekbirinin duasını yaptıktan sonra Allah-u Ekber, Allahu Ekber diye yedi kere. İkinci rekata kalktığımızda ise beş kere allah Ekber, allah Ekber deme vardır. Burada nedir? Namazdaki kılınış şekillerinde bir tanesi. Evet. Fatiha'yı okumayanın namazı neymiş? Yokmuş. Ve ellerin kaldırılış şekli de kardeşlerim ya böyle ya şöyle ya şöyle. Ya da göğüs üzerine kadar. Ama şöyle edip de şöyle yok yani. Hani şöyle edip de bir de bir şu şöyle değdiriyor veya da şöyle. veya da bazen anlatırlar. İşte elini şöyle açacağım. bana arasında tut varmış da. Işte arkadaki görmesini değiştirip ediyormuş da falan yok. Bunu anlatırlar veya secdeye gidince öpermiş böyle falan tipinde. Bunlar hep hikaye olarak gelenlerdir. Allah Resulü böyle elini ne yapmıştır? Bu şekilde açmıştır. E, namaz içindeki ellerini kaldırmaysa şu omuzun hizası ne Geçmemiştir. Evet. Ve e, bazıları elini göbeğinin altından, bazısı göbeğinin üstünden bağlamıştır. Ama gelen sahih rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler topluluğu sağ eli, sola üzerine ve göğüs üzerine bağlamakla ne yaptık? Tamam. Emrolunduk olunduktur. Kadının da erkeğinin de çoluğunda, çocuğunda namazı hep aynıdır. Değişik hiçbir şekli, şemali nedir? Yoktur. Yani ruküde erkek tam eğiliyorsa beli dümdüz oluyorsa bir su bardağı dolu olarak konsa Allah arasında sırtında ne yapıyordu? Duruyordu. Kadının da aynı şekilde olması gerekiyor. Kalktığında nasıl duruyorsa Erkeğen de kadının da namazı nedir? Aynı olması gerekir. Hiçbir değişiklik, çeşitlilik nedir? Yoktur. Ama kardeşlerim e, akıl dinin önüne geçerse yani gelen naklin önüne geçerse neler oluyor neler? Bakın mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda Hanefi mezhebine mensup bir kadının rüküsünü tam yapmadığını görürsünüz. Neden yapmaz? Bir ayet yoktur bakın. Bir hadis de yok. Kimin söylediği meçhul bir söz vardır. İşte kadın namaz kılarken rüküsünü tam yapamaz. Neden? Öyle Çünkü kadının vücut yapısı değişiktir. Rüküye gittiğinde işte vücut hatları belli olur. Kişilerin namazları bozulur. Sırf aklıya giderek kim nazve, ne şekilde ne zaman bir fetva verdiği belirsizdir. Bakın Hanefi mezhebinden bir kadın kıyamdan rüküye gittiğinde hafif şöyle gider dikkat ederseniz onun namazı yoktur. İkincisi ise Hanefi mezhebinin namazının iptal olduğu kardeşlerim. Cemaatle namaz kıldıklarında Fatiha'yı ne yapmazlar? Okutmazlar. İki, i̇ki yerde namaz ne yapar? İptal olur. Biri cemaatle biri de kadınları bu şekilde kıldıklarıdır. Diğerleri gene bir şekilde iptal olur diyemiyorum ama bidata veyahut hataya girer. Fakat bu iki yerde bu şekilde namazını kılıyorlarsa onların namazları nedir? İktiandır kitap şünnete göre. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Başka ee, ben şey olarak hızlı olarak geçtiğim için İsa'nın topuşu özellikle Yine Allah Resulü ve Vesselam secdede özellikler edildi. Yedi secde, yedi arıza üzerine secde ederdi. Alın, birdir. Alın ve burun. İki el, iki diş ve iki ayaktır. Arıza olmadığı müddetçe bunlar üzerine ne yapma? Secde etmek zorundadır. Mesela bazı insanlar gözlük kullandığında burnunu falan değdirmemeye gayret ederler. Veya secdede bazıları ayaklarını kaldırırlar, bazıları yatırırlar. Bazıları bir çeşit yaparlar. Lazım baktığında görüyor insanlar. Böyle namaz olmaz. Emirle gelen bir sigadır. Alın burun, eller, dizler ve ayaklar, ayak parmakları yere ne yapacak? Birleşecek ve kıble cihetine hepsi ne yapacak? Dönecek. Sadece bunda ne var? Hastaysa, sakatsa, arızası varsa, yani meşru bir mazereti anca olamaz. Onun dışında yedi aza üzerine secde etmenin de namazı nedir? Bakılır kardeşim. Onun yere çıplak olarak Şimdi şapka şu bu onlar istisna. Soğuk şu bu istisna. Allah Resulü sarıyla secde etmiştir. Edebilirsin. Sıkıntı yok bunda. bir sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yok onda. Bende kapatabiliyor muyuz? Ya Göz namazda gözde kapatılmıyor. Şimdi yedi azadan sonra ona geliyorum. Kardeşlerim, namazda ne göğe gözleri dikmek var, ne de kapatmak var. Çünkü Yahudiler daha huşulu olsun diye gözlerini ya semaya dikerler ya da kapatırlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secde mahaline bakın diyor. Ve secdedeyken de alnımızı koyduğumuz yer şurası bakın. Çoğu böyle yapar, çoğu şöyle der. Aslında yani şu el şu ayak, omuz hizasını hiç geçmeyecek. Böyle yaptığın zaman, yani şu vücut yerini geçmediğin zaman ne sağındakini ne de solundakini ne yapmazsın? Hiçbir zaman rahatsız etmezsin. Yani şu eller secdede şuraya konduğu zaman, şu dirsek de şu omuz boyunu ne yapmaz? Geçmez. Ve şuraya koyduğun zaman kafan da tam şurada işte, yani şöyle. Geldiği zaman her şey dik durur. Allah Resulü seydede ne yapıyordu aleyhissalatü vesselam? Koltuklarınızı köpeklerin yere yapıştığı gibi ellerine ne yapmayın? Secdede koymayın diyor. Eliniz şöyle ne yapsın? Açık kalsın. Ama şu eli şöyle koyarsanız açılmış olur. Yanınızdaki ne yapacak? Ismak zorunda kalacak. Ama siz tam şu elinizi şöyle gözünüzün şu halkasının oraya böyle getirecek olursanız yanınızdaki de ne yapar? Çok rahatlıkla. Ve dizlerinizde aynı bir omuz boyu. Yani açıklığınız, namazınızda hiç kimsenin yerini ne yapmazsınız? işgal etmezsiniz. Evet. Bunun dışında e, rüküde ve secdede Ali'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, ayet okumayı yasaklamıştır. Rükü ve secdede sadece ne yapacağız? Dua edeceğiz. Kur'an'dan sure veya ayet ne yapma? Okuma diye ne yapmıştır? İhtar etmiştir. İlk ki ihtar etmiş, yoksa çoğu insan ne yapar? E, ayet okumaya, bir şeyler okumaya ne yapardı? Giderdi. Evet kardeşlerim, e, yine namazda ayakta kılamayan bağdaş kurarak veya oturarak ne yapabilir? Namaz kılabilir. Allah Resulü Nesil'in direklerinde ipler görüyor bu nedir diyor, işte falan ayakta namaz kılamıyor da oturarak kılıyor, kıyama kalkarken iplerden tutuyor. Allah Resulü ve Vesselam, çözün bunları, ayakta kılabilen ayakta kılsın, kılamayan oturarak veyahut imaylan kılsın demiştir. Yani yine de birini ziyarete gitmiştir, ziyarette bakmıştır ki sahabe bir kütük koymuş, kütüğün üzerine yorgan onun üzerine yastık, onun üzerine secde etmeye çalışıyor. Ne yapıyor bu adam? E Allah'ın işte hasta, işte secde etmek için böyle kaldırır bunları diyor. Ayakta kılabiliyorsa ayakta kılsın. Kılamıyorsa oturarak kılsın. Kılamıyorsa ima ile Bu şekilde yapmasına gerek yoktur. Yine gemideyken veyahut binitliyken ima ile namazı ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Ve yine farz namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eee Yağmurlu bir günde binitin üzerinde bize ne yaptı? Namaz kıldırdı. Çok yağmur vardı diyor. Yerler tamamen suydu. Önümüze geçti ve bize farz namazını ne yaptı? Kıldırdı diyor. Binit üzerinde namaz kılınamaz diye bazı salaklar varmış. Doğrusunu zikrediyorum bunu da. Allah Resulü hem nafileyi hem de farz namazını binitle ne yapmıştır? Kılmıştır. Evet. Ee, Cemaatle kılındığındaysa kardeşlerim cemaat imamdan önce kesinlikle hareket ne yapmayacak? Yapmayacak. Eğer bir benim bildiğimi bilseydim. Bilinen neydi? Kim imamdan önce kafasını indirir kaldırırsa kafasının eşek kafası olmasından korkmaz. Bu çok tehlikeli bir nedir? E, işarettir ama maalesef ben bizim Hacı Bayramda esnaf da var, orada kılanlar da ferden gidip yakalayıp kendilerine söylememe rağmen daha sonra baktığımda bu hiç de dikkat edilmiyor maalesef. Özellikle bunu gençlerde görmedim ama yaşlılarda özellikle imamdan önce gitmeyi adamlar otomatiğe bağlanmış. Zaten o da kalkarken Allahu Ekber diyor ya, o zaten ondan önce kalkıyor. Daha gitmeden tırk aşağıdan veriyor. Yani hadis burada çok tehlikeli. Eşek başına dönmesinden korkmaz mısınız? Ama sahabenin uygulamasına bakın. Keşke yapabilsek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kardeşlerim. Allah Resulü diyor gider. Biz onun görürdük. Rüküden doğrulmadıkça biz rüküye ne yapmazdık? Gitmezdik. O secdiye giderdi. O secdeden kafayı kaldırmadıkça biz ne yapmazdık? Gitmezdik. Yani peygamberin namazını izleyerek gidiyor. Hadi biz bunu yapmıyoruz ama bari imamın hemen arkasından yapalım. İmamdan önce kesinlikle ne yapmayalım? Hareket etmeyelim. Çünkü tehlikeli bir şeyi vardır. Evet. Yine namazda kunut vardır. Kunutta nedir? Doğadır. Ne zaman yapılır? Son zekatta rüküden önce ve sonra eller Allah'u u Ekber'siz açılır. Allah Resulü'nün koltuğunun altının beyazlıkları gözükürdü diyor. Duası ne der? Allah-u Ekber der. Ya rüküsüne ya da secdesine giderdi. Beddua da edebilirsiniz, dua da edebilirsiniz. Kunut bir sebebe binaendir. Her farz namazının son rekatında yapabildiğiniz gibi bitirde de ne yapılabilir? Yapılabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ay boyunca bir kavme lanet etmiştir. Daha sonra kesmiştir. Sebebe binaen kunut yapmıştır. Mesela bir cuma günü birisi gelmiştir. Demiştir ki helak olduk. Ne oldu ki? Yağmur yok. Allah Resulü kunut yapmış. Ne yapmıştır? Yağmur yağmıştır. Sonraki hafta gelmiştir. E Allah Resulü helak olduk. Ne oldu? Her taraftan sular fışkırıyor. Yani ev, evi bile Gömleklerimiz de şunlarla dıkıyoruz, sular girmesin diye her taraf talan oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine konut etmiş ve havanı atmıştır. Açmıştır. Bir de e, itikafa girdiğinde Ramazan'ın son 10 gününde vitirde ne yapmıştır? Konut yapmıştır. da budur arkadaşlar. Her, Hangi? He? her vakit namazında konut. Her vakitin farz namazının son vekatında yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Enes'den, Ayşe annemizden bazı rivayetler gelir, kunut bidattır diye değildir. Allah Resulü yapmıştır, sebebi binaya yapmıştır. Bugün bakın Şafi mezhebi sabah namazında her zaman ne yapar? Kunut yapar. Hanefi mezhebi de vitirde her zaman ne yapar? Kunut yapar. Şafi mezhebin iki sünneti uygundur ama Hanefi mezhebinde bir bidat vardır. Hatta bidat mı mi artık ne diyeyim ben de bilmiyorum. Şeklini nereden aldılarsa ki onlara sebep sorunlar bulmuşlardır diye. Ee, üçüncü rekatta Fatih'e, <gülüyor> Ramlu sureyi okurlar. Allah-u ekber der, el bağlarlar ve iki tane duası var, devamlı ki onlar sadece itikaf dokunmuş ve vesselam. O duaları okur ve giderler. Halbuki orada Allah-u Ekber yok. Bir, eli bağlama yok. iki, konut yaptığında elini açarsın. Allah-u ekber der, ne yaparsın? Gidersin. Bu uygulama kitap ve sünnette bunlar da geldiği gibi yok. Ama şafı mesela aynen Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapar. Fakat onlar da her sabah namazında yaparlar. Yani. Bunda, seyret, seyret <gülüyor> nasıl? Tabii. Tabii. Onlara göre farz hükmündedir. Ee, tamam. O şekilde yapılır. Kardeşlerim e, teşebbüste parmak işareti her yerde elin duracağı yer gelmiştir. Mesela Rüküdeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk zamanlar şöyle dururdu arkadaşlar. Şöyle. Sonra bu nefk olurmuştur, Yani şu avret e, uyluk tarafına. Sonra dizsekler üzerine ne yapmıştır? Evet. Dizler üzerine el atmıştır, yapmıştır? Konmuştur. Ebu Musa Evi Eşari Allah kendisine razı olsun. Oğluyla bir gün namaz kıldığında oğlu namazda ellerini uylukların içine doğru getirince namazdayken eline vuruyor. bizim üstüne bir işaret ediyor. Sonra diyor ki namazdan sonra oğlum İbni Mesud da çocukları da ne yapıyor? Böyle kılıyor. Ebu ile işaret ediyor ki Allah hepsine rahmet etsin. Oğuzun diyor İlk zaman namazda böyleydi diyor. Daha sonra eller dizlerin üzerine koymakla ne yapıldı? Emrolundu diyor. Ve teşerrütte ise kardeşlerim şu eller uylukları ne yapar? Üzerinde durur. Ve parlakta ne yapar? Teşerifte oynar. Ee, selamdaysa Allah Resulü'nün şu yanağının beyazlığı ne yapar? Şuradan gözükürdü. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm. Aleykümselam Allah Resulü selamı ne yapılırdı? İki taraftan bilinirdi. Bizde de namazda sevinç secdeleri vardır. Onlarda nedir? Oturacağı yerde oturmamışsa, oturmayacağı yerde oturmuşsa, eksik kılmışsa, fazla, fazla kılmışsa, buralarda ne yapar? Seviç seyircesi gerekir. Başka aklıma gelmiyor. Yok, Fatihada yok. Bir de kaç rekatta olduğunu karıştırırsa, 2 mi 3 mü, 3 mü 4 mü, 4 mü, 5 mi sen azı kabul et, sonunda ne yap? Seviç yapıyoruz. Beş yerde seyir, seyir, Biz yani. işletle namaz kıldık. olduğu namaz dersi de. Bir, bir birinci rekatta hamit okumayı unuttuk. Veya gittik. Fatiha yeterli dedik. Birinci, ikinciden uzun olacak ya. İkinciyi e de bir de bunlar. Gerek mi? Bunlar namazdaki e, zerrelerden, hatalardan. Üç, üç defa fecideye gittik bu rüküde. O da Üç kere. kere Hatırladıysan. Oturacağı evet. yerde oturmamışsan. Evet. Oturmadığın yerde oturmuşsan, evet. zekatları şaşırmışsan, fazla kılmışsan, eksik kılmışsan ona göre seyir secdesi yapar evet. evet. Bir saatimiz doldu. İnşallah bugün burada bırakalım. Haftaya devam edelim. Allah öğrendiğimiz değerlerle hepimize... Amel etmeyi nasibetsin. Şüphan ki Allah'ın mütebiri hem de ki, eşeden ne, ne, ne, ente istafrak ve tovila. Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor>